Nihayetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Binaenaleyh niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Elmaide suresi 6. ayet, Nisa suresi 43. ayetler. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah'ın seferlerinin birinde onunla beraber yola çıktık. Ta beydaya yahut zatul ceyşe vardığımızda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 Haps edildiği yerde ikinci namazını kılma vakti geldi. Kendisi teyemmür namaz kıldı. Sonra güneş henüz ufkun üzerindeyken Medine'ye girdi de kılmış olduğu namazı iade etmedi. El-Araç şöyle dedi. Ben İbni Abbas'ın nimayesinde olan bu Umeyr'den işittim. Şöyle dedim: Ben peygamberin zevcesi meymunenin azatlısı olan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 iki elini yere vurdu, ellerini öfürdü, sonra da iki avucuyla yüzüne ve iki eline meshedtiydi. 4. bab Teyemmüm yüz ve iki el içindir. bize şube haber verdi. Bana hakem Zerden, o da Saîd İbn Abdurrahman İbn Evzadan, o da babası Abdurrahman İbn Evzadan haber verdi. Ammar bundan önce geçen Adem'in Şube'den olan rivayetindeki metni söyledi. Haccaç dedi ki, Şube iki elini yere vurdu. Sonra ellerini ağzına yaklaştırdı. Sonra yüzünü ve elini mesetti Ve en nadir şöyle dedi, bize Şube hakemden, o da hakemden haber verdi. Hakem şöyle dedi, ben zerden işittim.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 Yer üzerinde namaz kılmakta ve böyle yerlerin temin etmekte beyt yoktur demiştik. Bize Ebu Raja'l-es-ıttaki İmran İbni Hüseyin'den tahdis etti. İmran şöyle demişti, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk ediyorduk. Gide de iyi yürüdük. nihayet gecenin sonunda olduğumuz zaman